Beyatten sonra mürit olmak isteyen müntisip, vaktini değerlendirir. Geçmişi nasıl ise geçmiştir. Aklından çıkarır. Geleceği malum değildir. Takdiri ilahiyeye havale eder. Onu düşünemez. Vaktini taksim eder. Bulunduğu şu andaki zamanında ne gerekirse onu yapmaya çalışır. Çalışmasına mukabil hiçbir şeyi amaç edinemez. Bütün mükafatları Allah Teala'nın vereceğine inanır. Elbette intisabın şartları var. Teslim, ihlas ve mahabbet intisabın, diğer ifadeyle antlaşmanın, diğer ifadeyle beyatın şartları sayılmaktadır. Tarikat erbabları yani sufiler bu üç şartların tarikatlerin giriş şartları olduğunu ifade ettiler. Müctehit ulemanın yolunda doğrusu ashabın yolunda olmamızın da şartları teslim, ihlas ve muhabbet rüknü de Kamil bir alimin nezaretinde şer'i şeriften öğrenilen bilgilerin tatbikiyle birlikte zikirle huzurun tahsil edilmesidir. İntisaptan sonra müntesibin, yani antlaşma yapan şakirdin, müridin, hoca olduğuna göre talebesinin hakları gerçekleşir. Kendisine yüklenen vazife ve virtler tayin edilir. Beyat eden, yahut mürid olan, yahut intisap eden, seni, Yahut yolunu kabul ettim diye sözleşen kimselere bu tür vazifeler düşünce sebepler gerçekleşince onların hocaları, şeyhleri üzerine de vazifeler tayin olunur. Bu intisap sebebiyle istenecek birçok haklar var. Bazı haklar Edeple Varış, Lütufla Dönüş adlı eserimizde kaydedildi. Zaten bu kitap sufilere has Nakşibendi, Kadiri ve Şazeli tarikatlerinin ittifak ettikleri temel adabları açıklamaktadır. Ayrıca, Şeyh Fetullah Verkanisi Kutsesi Ruhu ve Rahimahullahu Rahmeten Vasi Aten'in adab hususunda yazdırdığı mektubu tercüme etmiştim. Ad olarak, özleşme yolu demiştim. Bu eser benim değildir. Ancak başlıkları, bölümleri ben yazdım. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, nübüvvet ve risalet kendisine geldiği andan itibaren vefatına kadar, bir taraftan üzerine inen Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını tatbik eder, onunla yaşamaya çalışır, diğer taraftan gerek kendi nefsine ve gerekse iyaline mahsus emir ve yasakları talim eder, İslam dinine yani Allah Teala'ya teslim olanlara fiilen yahut işareten, mesela şu bu diye ifadesiyle, heze zâlike gibi kelimelerle, aynı zamanda göz, kaş işaretiyle dahi, Allah Teala'dan gelen vahyi tefsir ve izah eder.